113 numaralı konu Hazreti Peygamberin Allah'a davet vazifesinin ihmaline karşı çıkışı Evet Kureyş ileri gelenleri Ebu Talib'e geldiler ve zorluklara göğüs germek konusunda anlatılacağı gibi Hazreti Peygamber'den yakındılar Ebu Talib Rasule Ekreme hitaben Yeğenim Allah'a yemin ederim ki benim bildiğime göre sen bana itaat edersin